Burada bir atölye. Burada da e, makinelerin herhalde bakımını yapıldığı bir şeyi ya da parçaların üretildiği ya da tamir edildiği şeyler tahmin ediyorum. Bizim hepimizin bu gözlük, dikkat göğüsünü takıp bir evet. lazım. Bir yandan da yani buranın ne kadar sosyal bir ortam olduğunu da gözler önüne seren bir şey. Yani insanların evet. çalışıp robot gibi sonra çıktıkları değil. Yani işte bir takım fotoğraflarda burada araba fotoğrafı görüyoruz. bol takımlarının fotoğraflarını gördük. Yani insanların kendilerini oraya özelleştirdiği bir mekan yani orada evet. olmaktan keyif alacaklarını evet. gösterdiği. Bu da hani böyle aralara arası olalım. Ee, 6 kişilik ya da 7 kişilik yanılmıyorsam bir sinema salonu var ve her gün 2 e, vardiya sinema e, gösterimi yapılmış burada. Oh. Ya. Ve de son e, filmler oynatılırmış artı konserler gelirmiş buraya yani e, sinema dışında bu sahnelerde konserler planlanmış ve o dönemin sanatçıları buraya gelip çok güzel konserler verirlermiş. Hatta Sümeybank'ın kendisinin bir orkestrası varmış. Hmm. Semfoni, ...senfonik şeyler verilirmiş, konserler verilirmiş. Yani o derece ileri yani... ...sadece şey yani halk müziği... Evet. ...senfoniği, diğer sanatçılardan... ...gelip dolar konserler verilmiş...